13. nota. Medar-ı iltibas olmuş Beş meseledir. Birincisi, tarika hakta çalışan ve mücahade edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenabı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Din ve Dünya Risalesi'nde vardır ki bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki madem ecel ve her şey kader-i sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. Hazreti İsa Aleyhisselam demiş ki: İnnelillahi en yahtebira abdehu ve leselil abdi en yahtebira rabbahu. Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki: Sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hak'kı tecrübe etsin ve desin: ben böyle işlesem, sen böyle işler misin diye tecrübevari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı sui edeptir ubudiyete münafidir. Madem hakikat budur insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu mütedid defa malûp eden Celaleddin Harzemşah harbe giderken Vüzerası ve etba ona demişler. Sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. İşte o zat bu sırlı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Evet, insanın elindeki cüz-i işledikleri ef'allerinde, Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar halkların Risale-i Nûr'a iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve imaneviyeleri kırılıyor, şevkleri bir derece sönüyor. Halbuki üsta mutlak muktedai kül rehberi ekmel olan Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam vema alar Resul illel belâ olan ferman-ı ilahiyi kendine rehberi mutlak ederek İnsanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sayu gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü, inneke lâ tehdi men ahbebte velâkinnallâhe yehdi men yeşâ sırrıyla anlamış ki, insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Öyleyse işte ey kardeşlerim siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız ve halıkınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız. İkinci mesele. Ubudiyet emri ilahiye ve rızayı ilahiye bakar. Ubudiyetin dâisi emri ilahi ve neticesi rızayı haktır. Semeratı ve fevâidi uhreviyedir. Fakat illey-i gâiye olmamak hem kasten istenilmemek şartıyla Dünyaya ait faydeler ve kendi kendine tereddüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubudiyete münafî olmaz. Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydeler ve menfaatlar, o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hasiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez. İşte bu sırrı anlamayanlar, mesela yüz hasiyeti ve faydası bulunan evradı kutsiye-işahın akşibendiği veya bin hasiyeti bulunan cevşen-ül kebiri, o faydelerin bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar, o faydeleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünkü o faydeler, o evratların illeti olamaz ve ondan onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar fazlî bir surette o halis birde talepsiz tereddübeder. eder. Onları niyet etse ihlası bir derece bozulur, belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki böyle hasiyetli evradı okumak için zayıf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faydeleri düşünüp şevke gelip evradı sırf rıza ilahi için, ahiret için okusa zarar vermez, hem de makbuldur. Bu hikmet anlaşılmadığından çoklar aktaptan ve salihinden mervî olan faydeleri görmediklerinden şüpheye düşer, hatta inkar da eder. Üçüncü mesele Tûbâ limen arafe haddehû velem yetecâvez tavrâh Yani, ne mutlu o adama ki, kendini bilip haddinden tecavüz etmez. Nasıl bir zerre camdan, bir katre sudan, bir havuzdan, denizden, kamerden, seyarelere kadar güneşin cilveleri var? Her birisi kabiliyetine göre güneşin aksini misalini tutuyor ve haddini biliyor. Bir katre su kendi kabiliyetine göre güneşin bir aksi bende vardır der fakat ben de deniz gibi bir aynayım diyemez. Öyle de Esma-i ilahiyenin cilvesinin tenebüğüne göre makamat-ı evliyada öyle meratip var. Esma-i ilahiyenin her birisinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveleri var. Kalp de bir arştır fakat ben de arş gibiyim diyemez. İşte ubudiyetin esası olan acz ve fakr, kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergah ı uluhiyete karşı secde etmeye bedel naz ve fahr suretinde gidenler, zerrecik kalbini arşa müsavi tutar, katre gibi makamını deniz gibi evliyanın ile iltibas eder, kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o makamda kendini muhafaza etmek için tasannuata, tekellüfata, manasız hotfuruşluğa ve birçok müşkilata düşer. Elhasıl hadiste vardır ki, heleken Nasu illel Alimun ve helekel alimun illel âmilûn ve helekel âmilûne illel muhlisûn vel muhlisûne alâ khatarin azîm. Yani, medar necat ve halas yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi, sırf bir emri ilahi ve neticesi rızayı ilahi olduğunu düşünmeli ve vazifi ilahiye karışmamalı. Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tercih eder. İşte bir zat bu ihlaslı muhabbeti böyle tabir etmiş. "Vemâ ene bil bâghi alel hubbi'r rışveten, zaîfun hevnen yebğa aleyhi sevâb." Yani ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. Çünkü mukabilinde bir mükafat, bir sebap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır. Hatta halis muhabbet fıtrat insaniyede ve umum validelerde dercedilmiştir. İşte bu halis muhabbete tam manasıyla validelerin şefkatleri mazhardır. Valideler o sırr şefkat ile evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat, bir rüşvet istemediklerine. Ve talep etmediklerine delil, ruhunu belki saadet-i uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken, yavrusunu itin ağzından kurtarmak için, hüsrev'in müşahadesiyle kafasını ite kaptırır. Dördüncü mesele, esbabı zahiriye eliyle gelen nimetleri, o esbab hesabına almamak gerektir. Eğer o sebep ihtiyar sahibi değilse, mesela hayvan ve ağaç gibi, doğrudan doğruya o nimeti Cenabı Hak hesabına verir. Madem o lisanı haliyle ile Bismillah der, sana verir, sen de Allah hesabını olarak Bismillah de al. Eğer o sebep ihtiyar sahibi ise o Bismillah demeli. Sonra ondan al, yoksa alma. Çünkü walatekulu min məllem yüdkerismullahi aleyh ayetinin manayı sarihinden başka bir manayı işaretisi şudur ki, münime hakikiyi hatıra getirmeyen ve onun namı ile verilmeyen nimeti yemeyiniz demektir. O halde hem veren bismillah demeli hem alan bismillah demeli eğer o bismillah demiyor fakat sen de almaya muhtaç isen sen bismillah de onun başı üstünde rahmeti ilahiyenin elini gör şükür ile öp ondan al yani nimetten inama bak inamdan münimi hakikiyi düşün bu düşünmek bir şükürdür sonra o zahiri vasıtaya istersen dua et çünkü o nimet onun eliyle size gönderildi Esbab-ı perestiş edenleri aldatan, iki şeyin beraber gelmesi veya bulunmasıdır ki, iktiran tabir edilir, birbirine illet zannetmeleridir. Hem bir şeyin ademi, bir nimetin mâdûm olmasına illet olduğundan, tevehüm eder ki, o şeyin vücudu dahi, o nimetin vücuduna illettir. Şükrünü, minnettarlığını o şeye verir, hataya düşer. Çünkü, bir nimetin vücudu, o nimetin umum mukaddematına ve şerâitine tereddüb eder. Halbuki o nimetin ademi, bir tek şartın ademiyle oluyor. Mesela, bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmayan adam, o bahçenin kurumasına ve o nimetlerin ademine sebep ve illet oluyor. Fakat o bahçenin nimetlerinin vücudu, o adamın hizmetinden başka, yüzer şerayetin vücuduna tevakkufla beraber, illet takiki hakiki olan kudret ve irade-i Rabbaniye ile vücuda gelir. İşte bu mağlatanın ne kadar hatası zahir olduğunu anla, ve esbabperestlerin de ne kadar hata ettiklerini bil. Evet, iktiran ayrıdır, illet ayrıdır. Bir nimet sana geliyor. Fakat bir insanın sana karşı ihsan niyeti o nimete mukarin olmuş. Fakat illet olmamış. İllet rahmet-i ilahiyedir. Evet, o adam ihsan etmeyi niyet etmeseydi, o nimet sana gelmezdi. Nimetin ademine illet olurdu. Fakat mezgül kaideye binaen, o meyli ihsan, o nimete illet olamaz ancak yüzer şeraiatin bir şartı olabilir. Mesela Risale-i Nur'un şakitleri içinde Cenabı Hakk'ın nimetlerine mazhar bazı zatlar Hüsnüv, Raefet gibi iktiranı illetle iltibas etmişler. Üstadına fazla minnettarlık gösteriyorlardı. Halbuki Cenabı Hak onlara ders-i verdiği nimeti istifade ile üstadlarına ihsan ettiği nimeti ifadeyi beraber kılmış, mukarenet vermiş. Onlar derler ki: Eğer üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık. Öyleyse onun ifadesi istifademize illettir. Ben de derim: Ey kardeşlerim, Cenabı Hakk'ın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş. İki nimetin illeti de rahmet-i ilahiyedir. Ben de sizin gibi iktiranı illetle iltibas ederek bir vakit, Risale-i Nur'un sizler gibi elmas kalemli, yüzer şakitlerine çok minnettarlık hissediyordum. Ve diyordum ki, bunlar olmasaydı, benim gibi yarım ümmi bir biçare nasıl hizmet edecekti? Sonra anladım ki, sizlere kalem vasıtasıyla olan kutsi nimetten sonra, bana da bu hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş, birbirine iktiran etmiş, birbirinin illeti olamaz. Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum, siz de bana minnettarlığa bedel, dua ve tebrik ediniz. Bu dördüncü meselede gafletin ne kadar dereceleri bulunduğu anlaşılır. Beşinci mesele, nasıl ki bir cemaatın malı bir adama verilse zulüm olur veya cemaate ait vakıfları bir adam zapt etse zulmeder, öyle de cemaatın sahileriyle hasul olan bir neticeyi veya cemaatin haseneleriyle tereddüb eden bir şerefi, bir fazileti, o cemaatin reisine veya üstadına vermek, hem cemaate, hem de o üstad veya reise zulümdür. Çünkü enaniyeti okşar, gurura sevk eder. Kendini kapıcı iken padişah zannettirir. Hem kendi nefsine de zulmeder, belki bir şirke hafiye yol açar. Evet, bir kalayı eden bir taburun ganimetini ve muzafferiyet şerefini binbaşısı alamaz. Evet, üstad ve mürşid. Mastar ve menba telakki edilmemek gerektir. Belki mazhar ve ma'kes olduklarını bilmek lazımdır. Mesela hararet ve ziya sana bir ayna vasıtasıyla gelir. Senden güneşe karşı minnettar olmaya bedel aynayı mastar telakki edip güneşi unutup ona minnettar olmak divaneliktir. Evet ayna muhafaza edilmeli çünkü mazhardır. İşte mürşidin ruhu ve kalbi bir aynedir. Cenab-ı Hak'tan gelen feyze ma'kes olur. Müridine aksedilmesine de vesile olur vesilelikten fazla feyiz noktasında makam verilmemek lazımdır Hatta bazı olur ki mastar telakki edilen bir Üstad ne mazhardır ne de mastardır Belki müridinin saffeti ihlası ile ve kuvveti irtibatı ile ve ona hasrı nazar ile o mirit başka yolda aldığı pızatı Üstadının miratı ruhundan gelmiş görüyor. Nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede Âlem-i misale karşı hayalinde bir pencere açılır, o aynede çok garayibi müşahede eder. Halbuki aynede değil, belki aynaya olan dikkate nazar vasıtasıyla aynenin haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor. Onun içindir ki bazan nakıs bir şeyhin halis müridi şeyhinden daha ziyade kamil olabilir ve döner şeyhini irşad eder ve şehinin şehi olur.